kendisi bir ay önce ameliyat oldu belinde hı hı. Ee, şöyle namaz kılarken e, kaç sekat kıldığını dualı kaçırıyor duyguci duaları unutuyor dua, nasıl dua edeceğini de şaşırıyor bunu çok üzüyor yani ne yapmam gerektiğini soruyor Hay hayır yönelterim inşallah sıhhat diliyoruz efendim eşinize e, sağlık diliyoruz hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun evet muhterem hocam buyurun şimdi bir ayet-i kerimede Rabbena la tu'akhizna in nesina aw akhta'na. Neyin evet. Cenab-ı Allah ha, yapılan bir dua. Rabbimiz e, unuttuğumuz zaman, yanıldığımız zaman bizi sorumlu tutma, hesaba çekme yarın bir. Ondan sonra efendimiz ru fi al-qalami anil hata'i van nisyani ve mastukrihu aleyhi yanılarak yapılan e, işlerden, hatalardan unutularak yapılmayan ve unutularak yapılan şeylerden yani yapılmaması gerektiği halde unutularak yapıldığı bir şey mesela evet. veya insanın baskı altında, tehdit altında yaptığı şeylerden ötürü kalem günah yazmaz. Hadis böyle. Yani kudret kalemi, meleklerin kalemleri bu yapılan şeylerden dolayı yani unutmadan dolayı, hatadan Hı -hı. dolayı tehdit ve baskı altında yapılan şeylerden dolayı e, insanı sorumlu tutacak şeyleri yazmaz amel defterine. Evet, evet. E şimdi bu kardeşimiz de hastalıktan dolayı unutuyor ve namazda kaç rekat kıldığını veya işte namazı e, tam kılıp kılmadığını, namazda efendim fatihayı ya da sureleri okuyup okumadığını unutuyor hatırlamıyor veya unuttuğu için bunların bir kısmını atlayıp namazı öylece kılıyor. E şimdi bu kişi Sorumlu değil. Evet. Ama mümkün mertebe kendisi zihnini toparlamaya çalışsın. Fakat yine nereye kadar yani hastalık varsa bir kişide elbette ki unutma durumuyla sık sık karşılaşacaktır. Ha, tedavi yollarına başvursun mümkün mertebe gitsin. Efendim e, psikiyatri hekimlerine e, durumunu anlatsın. Belki bir çare bulurlar kendisine ama inşallah e, unutmaktan dolayı insan sorumlu değildir. Değil.